Destekleri için apacık radyo dinleyicileri, Sarkis Üçer ve Erdil Aşkın'a teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay. Sing Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programına bugün bir Adige halk şarkısıyla başladık. 21 Mayıs 1864'te başlayan Çerkez sürgünü sırasında yaşanan acıları, sıkıntıları anlatan Ağıt, İstanbul yolu eğri büğrü diye başlıyor ve Adige bayrağı rüzgarda dalgalanır, vatanımın haberlerini kimler bize getirir diyerek son buluyordu. İstanbillagva adıyla geceye kılan bu ağıt adigelerden abazlara, çeçenlerden osetlere tüm Kafkas halklarının ortak acısını anlatıyordu. 21 Mayıs 1864'te başlayan Çerkes sürgününün 158. yılında 2022 yılında Yeni Kapı'da bir miting düzenlenmişti. Türkiye Çerkes diasporasına binlerce insan Kafkas Dernekleri Federasyonu Kafvetin çağrısıyla Yeni Kapı miting alanında bir araya gelmiş ve insanlık tarihinin en büyük soykırımlarından bir tanesi olan Çerkes soykırımı ve sürgününün 158. yılında bir kez daha bu sorunu hem Türkiye ve hem de dünyanın e, kamuoyunu e, gündemine taşımışlardı. E, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Halkların Demokratik Partisi'ne kadar birçok siyasi parti temsilcisinin yer aldığı mitingde e, Hava Karadaş, Rahşan Erdoğan, e, Kardeş Türklerden Fehmiye Çetin ve diğer sanatçılar e, şarkılar söylemişlerdi. E, ben de Çerkes halkının acısına ve sesine ortak olabilmek için o gün miting alanındaydım ve o hafta e, Babilden sonra da alanda yaptığım ses kayıtlarını e, şarkıları yayınlamıştım. E, tam 20 yıl önce e, Aralık 2005'te İstanbul'da e, Bağımsızlık, Demokrasi, Özgürlük, Birlik ve Eşitlik sloganıyla bir gazete yayın hayatına başlamıştı Jineps. E, Türkiye e, Çerkes diasporasının sesi olan Jineps de e, başta Çerkezler olmak üzere e, Kafkas halklarının sorunlarını Gelenek ve kültürlerini ele alan e, politik içerikli yazılar, e, işçi hakları ve demokratik haklara destek nitelikli yazılar ile e, derleme ve çeviriler yer alıyor. E, gazetede Kafkasya'dan değişik güncel haberlere de yer veriliyor. Jinebs 20 yıl boyunca diasporanın hem aynası hem de tartışma alanı oldu. E, az önce de belirttiğim gibi Jinebs bu yıl 20. yaşını kutluyor ve bugün e, canlı yayında konuğum. E, gazetenin genel yayın yönetmeni sevgili Yaşar Güven e, Apaçık Radyoya Babil'den sonra hoş geldiniz Yaşar. Hoş bulduk merhaba. E, şey, i̇zin hepsin kelime anlamı nedir abi? E, ben öncelikle izin verirsen tabi. E, kainatın bütün seslerine evet. Açık Radyoya Apaçık Radyoya e, Kainat adına teşekkür ederim evet. ama Jineps Gazetesi ve Çerkesler adına teşekkür e, etmek e, isterim. E, bu fırsatı verdiğin için ee, ben de geldiğin için ee, çok evet. teşekkür ederim. Jneps şöyle <gülüyor> e, ilk bir birleşik e, iki sözcükten oluşuyor. Rudiger J ve neps evet e, Rudiger'in göz yaşığı anlamında <gülüyor> e, kuruluş aşamasında işte konuşulan. <gülüyor> isimlerden biriydi Hı. ve bu tercih ediydi. Şey bu şeye de sormuştum ben Güle e, programdan önce Jyneps mi Jyneps mi abi? Sen şimdi Jyneps dedin. Evet bu gazetenin adını biz Jyneps olarak kullanıyoruz. Bir ara hatta bir takım nedenlerden Hı. ötürü açık radyo, apaçık radyo gibi Jyneps olarak da çıktık. Anladım. Başlangıçtan itibaren Jyneps çıktık. Tamam. Aslında telaffuzda evet. diyerekler de bir takım farklılıklar oluyor. Olabiliyor, ama anladım. gazetenin adı Jyneps olarak tamam. devam ediyor. Ben şimdi olduk. J dedim çünkü <gülüyor> J bir Rüzgara tabii, e, verdiğimiz isim... ...J'i o anlamda... Tamam. Bir ...şöyle yani gazeteyi konuşacağız ama... ...önce hani tarihçilerin... ...Çerkesya olarak adlandırdıkları... ...coğrafyadan, bölge halklarından... ...ve tarihinden kısaca söz edebilir misin? Ee, tabii ki bu... ...kısaca ne kadar kısa olabilir bilmiyorum Olabildiği ama... Kadar. Sen, sen, ...sen sen müdahil ol yani eğer... Evet, ...diyecek olursa... Tamam. ...aslında Çerkesya... E, Karadeniz'den Hazar Denizi'ne kadar uzanan bir coğrafya ve bu coğrafyanın içinde sadece adigeler yaşamıyordu. Yanı sıra Abazalar, Çeçenler, Osetler, Karaçay, Balkar vesaire bir pek çok halk yaşıyordu. Bu halkların bir kısmı Kafkasya'nın otokton halkıdır. Yani kadim zamanlardan beri orada yaşayan halklar. Bir kısmı dışarıdan çeşitli nedenlerden ötürü gelip göçle. gelişmiş ancak biz bunu evet göçle veya savaşlar sırasında e, gelenler veya kısmi yerel işgaller yaşanmış o işgaller sırasında kalanlar orada. E, hatta ve şöyle de bir durum var Türk'lik haklarla Kafkasyalı halkların karışımından oluşmuş hı. Kıpçak ve Kafkasyalılardan Karacaylar var. Öyle hı hı. Karaçay hı hı. Balkarlar. Evet bu. Rezgiler e, havalar değil mi? O Dağıstan tarafında o, Kumuklu. onlar var tabii ki, pek çok halk var. Pek çok e, milliyet yaşıyor Aynı zamanda etli kimlik yaşıyor e, Bir söylence vardır Resul Hamzatov'dan aktarılır Tanrı bütün ülkelere birer tane değil Atmış e, torbasında çok fazla Değil kalmış Kafkasya'ya e, hepsini sertmiş. şey bir, Mitolojik a, bir bölge bir de, mi? de tabii ki bir tabi orası, tabi yani. nart tefsaneleri yani. var hı hı. Bu coğrafya e, Bu coğrafyada sadece Çerkesya olarak adlandırıp Geçmemek lazım hı hı. işte Çeçenya, Dağıstan Osetya, e, Çeçenlerle beraber yaşayan Ingushlar ki Ingushetya da daha sonra kırıldı. Abhazya kadim zamanlardan Abrazya. beri var olan coğrafyalardan biridir. E, daha sonraki süreçte e, sürekli bir geçiş alanı, kavimler göçü yoluydu. Kafkasya süreli işgaller olduğu e, bir sürü sıkıntılar yaşandı. özellikle Moğollar döneminde yaşanmış sıkıntılar nedeniyle işte e, şeye atasözlerine geçmiş laflar var. Ondan sonra ama asıl kırılma anı işte biraz önce senin anlattığın 1864 aslında 1864'te 1500'den ikinci yarısından başlıyor. Yaklaşık 300 yıl süren savaşların sonunda işte bu sürgün yolculuğu ki soykırım oluşuyor. Çarkez soykırımını bir ifade etmek lazım. Şey, bu, sürgün sonra. bu antik Yunan ve Roma tarihçileri Milattan önce 5. yüzyıla kadar götürüyor bölgenin Doğru. tarihini. Yani Doğru. Doğru. Yalnız bir Onların andıkları isimler işte bugün bizim hani Adige, Abaza olarak, Çeçen olarak bildiklerimizin atalarıdır. Piker, Ket ve benzeri adlandırmalar vardır tarihlerinde. E, Strobonundan e, e, pek çok şey tarihçi e, antik hı hı, Yunan'dan hı. anıyor Kafkasya'yı. Çünkü e, koloniler var şeyde sahilde Karadeniz sahillerinde. Hatta Ceneviz kolonileri de var. Biz azınlıklar kısmını işlemiştik bir ara gazetede. Orada Aha. hala kalmış Cenevizliler var örneğin. Anlamaz. Evet Grekler var hala o bölgede yaşayan. Şey. 1970'li yıllarda Kırım Hanlığı aracılığıyla Osmanlı İmparatorluğu da değil mi Kafkasya'da belirleyici olmuş bir dönem. 1400, 1900, 1400, 1470. Evet, evet, evet. Doğru, Kırım Hanlığı ile çok şeyler var. Osmanlı Rus Savaşı. Uzlaşılar var, zaman zaman çok özel yöntemlerle çocuklarını birbirlerine gönderip eğitme ve benzeri gibi. Aynı zamanda da savaşlar var, çok ciddi savaşlar var. Çünkü kölecilik var ve Kırım Hanlığı Osmanlı üzerinden özellikle Kafkasya coğrafyasında... E, bu işi sürdürüyor. Çok bu, ciddi savaşlar yaşanıyor. E, hani Osmanlı-Rus Savaşı bitiyor sonra Rus-Kafkas Savaşı başlıyor, değil mi? E, Osmanlı-Rus Savaşı bitmek bilmiyor aslında. O savaşlar devam ederken içerisinde. de Kafkas'ta Rus, da savaşlar Çarlık. sürüyor. Tabii özellikle eee oluştuğu Ivan Korkunç Ivan döneminden itibaren başlayan o yayılmacı politik çünkü dünya imparatorluğuna hmm. soyunuyor. Hindistan'a ulaşmak istiyor. Biliyoruz bir de çok laf edilen şey vardır ya çarlar ayaklarını sıcak denizlerde yıkamak istiyorlar. Yani Karadeniz, Akdeniz daha evet, doğrusu evet. ulaşmak istiyorlar. Dolayısıyla öndeki engel Kafkasya Kafkasya'da Kafkasya da fetih gerekiyor onlar açısından fetih diyorlar ben işgal diyorum e, final 1864 da, 300 yıl süren savaşları 300 sonucu. yıl ve şey değil mi küçük birliklerle savaşmış Çerkesler yani bir gerilla savaşı sürdürmüşler aslında e, dağlarda ağalarda Ruslarla tabii, tabii yani şöyle ifade edeyim hani merkezileşmiş feodal e, imparatorluklardan söz ediyoruz Çarlık öyle bir yapı Osmanlı İmparatorluğu öyle bir yapı Hı -hı. E, Kafkasya tarafında yine feodal üretim ilişkilerinin olduğu bir dönem fakat merkezileşmiş bir yapı yok. Hı -hı. Dolayısıyla neredeyse her kabile kendi içinde savaşıyor. Hı -hı. En kuzeyde olanlar yani Rusya'ya en yakın olanlar ilk darbe yiyenler oluyor. 1860'larda ancak bir araya gelelim falan diyorlar ama artık çok Hı -hı. geç bir tarih o. Dolayısıyla evet küçük birlikler halinde savaşıyorlar. Fakat savaş boyunca ciddi anlamda bir soykırım yaşanıyor. Çünkü açık alanda savaşarak vesaire halledilemeye gecek olan şeyi artık köylere baskınlarla ekinleri yok ederek evet. ormanları yakarak yaşam alanını daraltarak kolonize ederek işte çok lafa edilen işte Kazakları evet. yerleştirerek boşaltılan köylere insanları belli coğrafyalardan ötelemeye göndermeye çalışıyorlar. Özellikle de bunu söylemek gerekiyor. Kafkasya sahi şeridini boşaltmak istiyorlar. Çünkü bütün dış müdahaleleri açık. Doğuda savaş bitiyor. 1859'da Şeyh Şamil çok konuşulur. Dağıstan, Çeçenya bölgesinde 1859'dan 64'e kadar batıda savaş devam ediyor ve batı tarafını doğuda uygulamadığı sürgünü hatta Çarlık Rusyası'nın başka hiçbir yerde uygulamadığı uygulamayı batıya uyguluyor. Karadeniz sahi şeridini 1,5-2 milyon insanı sağ kalan sürgüne gönderiyor. Osmanlı İmparatorluğu topraklarına doğru. Şey yapalım mı? Bu tabii çok detaylı bir konu. Evet, Belki evet, önümüzdeki evet. programlardan bir tanesinde bu tarihi Öyle. ve Bence de sürgünü <gülüyor> konuşuruz. Hatta <gülüyor> şey <gülüyor> Marx yani, ve Engels çıkamayız. bu savaşı halkın bizzat kendisine evet. katıldığı haklı bir savaş olarak değerlendirmiş. Evet. Bir yerde okumuştum. Evet. Her katıldığım 21 Mayıs programında bunu muhakkak altını çiziyorum. Özellikle İngiltere'nin 200'lü politikasını deşifre ediyor Karl Marx Fransızlar ve Engels. Fransızlar da var tabii, e, Fransızlar da var ama özellikle İngilizler. Osmanlı, İngiliz ve Rusya kıskacında, <gülüyor> Çarlık <gülüyor> Rusya'sız kıskacında Çarkesler. Tamam. Osmanlı ve İngiltere maalesef çok ikili oyun oynuyorlar. Tamam. Ne şey yapalım mı şimdi Ginepsi konuşalım ama? bir Dinliyorum. şey yapalım. Hani Karadeniz'e sürüldü Çerkesler ve bir ağıt dinleyelim mi? Bizim evet. sevgili Rahşan söylemişti konserde de evet. bu Buruk bir hikayesi var bu şarkının İşte Rus-Kafkas savaşı bitiyor Az önce senin söylediğin gibi ve 1864'ün 21 Mayıs'ında Çerkesler için Aslında bugün de bir anlamda Devam eden yani 161 yıldır Devam eden sürgün günleri Başlıyor. Herkes hayatta kalabilmek için kendisini balık istif Bir tekneye atıyor. İşte arkada Ruslar ve önde hırçın dalgalarıyla Karadeniz. Teknede ölenler Salgın bir hastalık olmasın diye hemen Denize atılıyor. Bir abaz annenin çocuğu kucağında ölüyor ama öldüğü anlaşılmasın diye ona ninni söylemeye devam ediyor. E tabi bebeğin cesedi kokmaya başlayınca öldüğü anlaşılıp annenin kucağından alıp denize bırakılıyor. Ve tabi ardından anne de bebeğin peşinden gidiyor. Şarkı bunun hikayesini anlatıyor. Bir söylence var Yaşar bu hani sürgünden uzun yıllar sonra Karadeniz'in. Kuzey ve Doğu kıyılarına insan cesetlerinden parçalar vururmuş. İşte kargaların kadın saçlarından veya işte erkeklerin sakaklarında yuvalar yaptığı söyleniyor. Hatta abazlar kardeşlerini yedikleri için Karadeniz'den çıkan balıkları yemezlermiş. Doğruluk payı var mı bu söylencenin Yaşar? Var evet yani Karadeniz en çok çerkezlere karadır diye de bir deyimde yerleşmiş durumda. Doğrudur çünkü anlattığın hikaye birebir örtüşen bir hikaye. Karadeniz'in her iki kıyıcığında hem Kafkasya hem Osmanlı Karadeniz kıyıcığında ki na Varna ve Köstence'yi de eklemek lazım. Sahile çıktıkları ilk yerlerde Kafkasya'da da bekledikleri anda yaklaşık 500 bin insan ve yolculuk sırasında kaybediliyor. Yani bu Trabzon'da ve Samsun'da İtalyan o dönemin doktorlarının tespit ettiği 50'şer bin yaklaşık ölüm var. Dolayısıyla evet Kafkasya sahillerinde insanlar bekleşirken ölenlerin sakallarında, saçlarında yuva yapan kuş hikayeleri anlatılır. İşte ölen annenin <gülüyor> göğsünde hala emzirmeye çalışan çocuk hikayesi. <gülüyor> Çocuğu ölmüş anne hala işte evet. bu senin anlattığın hikaye. Şimdi... Maalesef böyle bir acı var. Ya, evet, balık acaba? da yemedi uzun süreç herkese hala yemeyenler de var. Evet. Şimdi Rahşan Erdoğan'dan dinleyeceğiz bu adı. Sözleri kısaca şöyle... Ninni yavrum ninni, uyu yavrum ninni, evlerinde değilsin annenle babanın, Karadeniz'in koynundasın. Kabaran dalgalar seni sallayıp duruyor, rüzgar estiriyor soyguncunun gemisi beşiğinde. Esince kuvvetli rüzgar ufacık ülkelerini almak için sürgünlerin gözyaşlarının denizi nasıl tuzladığını anımsa diyor şarkıda Rahşan Erdoğan, Şişnaniy. Rahşan Erdoğan'dan bir abaza ağıdı bir ninni dinledik. Apaçık Radyo'da Babilden sonra da 2005 Aralık ayında yayın hayatına başlayan ve bugünlerde 20. yaşını kutlayan Jineps gazetesinin genel yayın yönetmeni sevgili Yaşar Güvenle canlı yayında birlikteyiz. Jineps'in 20 yıllık hikayesini konuşuyoruz. Hikaye nasıl başladı? Yani Jineps'in kuruluş amacı neydi Yaşar? Ee, bunu şöyle ifade etmeye çalışayım. Bizim e, ilk sayımızda... E... Bir başlarken yazısı çıkmıştı biraz önce konuştuk ya e, sürgün bir halk Çerkesler. sadece o dönemin Osmanlı coğrafyasına e, sürüldüler deyip bırakmamak hı hı. lazım. Çünkü Osmanlı dağıldıktan sonra işte Ürdün Suriye, İsrail, Irak'ta kalanlar daha sonra bu coğrafyalardan başka yerlere gidenler işte biraz önce e, ifade etmeye çalışmıştım dünyanın pek çok e, yerinde yaşıyorlar Amerika'ya da. ...örneğin 6 gün savaşlarından sonra... ...67'de gitmiş Çerkesler. Avrupa'da da yaşıyorlar, New Jersey hmm. Çerkesleri, evet. ...şimdi böylesine dağınık bir şey... ...peki Türkiye'de durum ne... ...Türkiye'de de farkı değil... Ee, ...bir dönem bir araştırma yapılmıştı... ...900'ün üzerindeki yerleşim birimlerinde... ...çünkü Osmanlı... ...bir bir politika ile e, Çerkesleri dağıtıyor... ...aslında dağıtma politikası da... ...üzerinde konuşulabilecek bir şey... ...sorunlu bölgelere yerleştiriyor... ...Balkanlar, e, Arap coğrafyası vesaire... E, Demeye çalıştığım şey şu, bu kadar dağınık bir ortamda çerkeslerin dayanışma anlamında bir kere hak bir iletişim aracına ihtiyaçları var. Bu çeşitli şeyler olabilirdi, hmm. gazete, radyo, e, olabilse keşke Değil televizyon de. vesaire. Hmm. Umarım ee, olsun. 20 de. yıl öyle bir evet, hedef koyun. Evet, diğer, hmm. yanıyla, <gülüyor> <gülüyor> diğer yanıyla, koyalım. Diğer yanıyla çerkesler aynı zamanda bu coğrafyada çok e, net bir şekilde kültürlük. Kültürel açıdan baktığınızda pek çok haklı bir arada yaşıyorlar evet. ciddi anlamda bir zenginlik var e, bu zenginliğin içinde hani bir arada durup e, omuz omuzu olup e, bir takım kültürel demokratik hakları edinmek e, dolayısıyla bir dayanışma gerekiyor. Ee, bu ve benzeri aynı zamanda dünyadan da Çerkeslerin yalıtılmasına izin vermemek gerekiyor. Türkiye'deki coğrafyada yaşadığımız, birlikte yaşadığımız insanları Çerkesleri anlatmak gerekiyor. Olabildiği kadar kadim topraklarımızla, ana ilişkileri kurmak gerekiyor vesaire. Ee, bu ve benzeri sıralanabilecek pek çok ihtiyacın sonucu aslında e, Jinebs. Tamam gazeteye karar verildi ve aylık bir gazete olarak diyelim. Şöyle ee, yayın yaşamına başladı. Sen ne kadar zamandır... Başından beri. Başından beri. Asıl mesleğim mühendislik ama sanıyorum evet. bu bazen onun önüne geçiyor. Evet, değil mi? Evet. Çünkü çok zor bir, yani bir iş bazen yani. Bazen değil çok. Sevgili iş ortaklarımdan bu konuda icazeti aldım. Evet. Ciddi anlamda vesaire. Özellikle baskılı gazete döneminde falan. E, giderek sonra yayın kurulundaki Aha. arkadaşların katkısıyla o şey tabii hafifledi. Şöyle şimdi hani bazı gazeteler haber taşıyor. İşte bazıları ise hem haber ama... Daha çok da hafıza taşıyor. Jineps aslında ikinci şey dediğim haber de var ama aynı zamanda da bir hafıza e, taşıyıcısı. Çok Şöyle hafıza. bir ara siz kafkas ya da 4 gazete ile hala sürüyorum bilmiyorum ama hani 14 Mart Adi Gece dil gününde ortak sayılar çıkarmıştınız. İşte sonra da 21 Mayıs Ağustos Eylül ve Aralık aylarında da ortak sayıları yayınlamaya devam etmiştiniz. Bu sürüyor mu? Bu nasıl başladı bu ilişki? Ve bu neden önemli? Bu ilişki şöyle başladı. Biz daha önce de bir kere... E Çerkes kültüründen söz ediyoruz. Hı hı. E, kültür dediğiniz şeyi yoğuran e, önemli maddelerden birisi ana dilidir. Hı hı. Dolayısıyla biz ana dilimizle de bir şeyler yapabilmek <gülüyor> istiyorduk zaten. 2005 yılından başlayan süreçte. E, fakat o dönemler font problemleri de olduğu için bizim e, ana dillerimiz Kirilce ile 1930'lardan sonra yani Sovyet Devrimi'nden sonra geliştirilmişti. Yazılı tamam. e, dil. Dolayısıyla hı hı. bu pek mümkün olamadı. Fakat zaman zaman bir makale halinde font sorunu çözüldükten sonra hatta bazen latin alfabesiyle çalışan arkadaşlar latin alfabesiyle Hı -hı. kiril alfabesiyle bunu kullanmaya başladık. kullanmakta istiyorduk. Sayfalarımız olsun istiyorduk hatta. Sonra bir dönem şu an yayın kurulumuzda olan e, Gül ve Erdoğan'ın bir Kafkasya gezisi sırasında e, 3-4 e, Rusya Federasyonu coğrafyasında ve Afkazya'da yaptıkları e, temasların sonucunda böyle bir şeyi e, Önerdik ve e, bunun olabileceği görüldü ve ondan sonra başladı. E, başladı bununla da yetinmedik hatta 21 Mayıs'ta e, yani özel günlere dair hı hı. E, bir şey de e, yapmaya çalıştık. Hı hı. Buna devam ettirmeye çalışıyordu. Şöyle özel günlerde bunu yapmaya çalışıyoruz fakat ana dilde olanı 8 sayfa e, hemen her ay 2020'den e, beri der, değil mi yapıyoruz? 2020'den yıldan beri, yıldan beri doğru. Sürüyor. 2020 Mart ayından itibaren başladı. Eee ana dilde yayın başladı. Mayıs çok ayından güzel. itibaren yani de ki... 2020'nin ortaklaşa gazete çıkmaya başladı. Bunun sürmesini istiyoruz tabii. Olanaklar çerçevesinde sürecek devam edecek. Özellikle bu hani gelecek kuşaklar açısından önemli değil mi ana dilde dijital? Çok dijital. önemli. Bir kez daha söyleme, yani. söyleyeyim, altını çizeyim. Yani kültür dediğiniz şey hakikaten yoğuran şey ana dili. Ana dili konusu çok önemli 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü bizim açımızdan her zaman önemliydi. Hı -hı. Gazetenin kurulduğu günden beri biz her 21 Şubat'ı hiçbir Şubat'ı pas geçmeden devam ediyoruz. Hı -hı. E, ana dilleri unutuluyor vesaire. Hayır. Bu yani bu e, İbranice örneğinde de görüldü. Yeniden canlandırmak vesaire çok mümkün. E, tehlikedeki diller içinde Kafkas dilleri de. Fakat gayet iyi biliyoruz ki artık yapay zeka ve benzeri evet, teknolojinin evet. bu kadar geliştiği Hı -hı. bir ortamda birtakım şeyleri e, yitir korumak hı hı. gibi geliştirmek şey, şey bu hani diasporadan söz ettin ya. E, herhalde Türkiye yani Çerkes diasporasının en yoğun yaşadığı ülkedeyim. Kaç Çerkes kökenli hı hı. E, vatandaşımız Şöyle, var acaba? Şöyle beyciğim. E, adigeler, Abazalar ve Vubuhlar hı hı. açısından şu an kadim toprakları Kafkasya'dan çok daha fazla bir nüfus diasporada Türkiye, ve Türkiye'de, Türkiye'de yaşıyor. Bir, en kalabalık nüfus 5 üç halk arasından burada. 5 milyon ama, diye duymuştum. Şöyle ama, 3 7 arasında üç milyon geçen milyon rakamlar mi? var ama biz 5 milyon civarı Çarkes'in yaşadığını matematiksel olarak çok rahat ifade edebiliyoruz. Hı -hı. Bu da buradan bir çağrı olsun. Her, yani artık nüfus sayımlarının gayet rahat kimliği de içeren bir şekilde yapılabilir ol, ol, Hı -hı. olabileceğini Hı -hı. düşünüyorum. Daha önce yapılmıştı. Şimdi bir takım tahminler yerine Böyle bir yöntemle tabii bunun için özgür, demokratik bir ortam gerekiyor. O da ayrı. Diğer şeyi de söylemem lazım. Mesela Çeçenler, alanlar, osetler, efendim Dağıstan halkları, Karaçay, Balkanlar, nüfuslarının büyük bir kısmı hala kadim topraklarda. Burada olanlar da elbette var. Bunu da altını çizelim. Yani Kafkasya'nın hemen bütün halkları burada diasporik halk konumunda. Çok güzel. şey epey de bir dernek etrafında aslında toplanmış değil mi? 80'e hmm, yakın dernek. Evet evet yani. 55 demişti evet, 2022'de. Şöyle başkanı, o kafede Kafkas dernekleri Federasyonuna bağlı. Evet. E, olanlar Ama sadece 50 üzerinde başka federasyonlar var Hı. efendim federasyona üye olmayan dernekler var Hı. rahat rahat Hı. dil ve kültür açısından çok önemli aslında bu değil mi ee, her anlamda önemli çünkü tabii, taşıyıcı bölge konumunda eskiden çok kapalı güzel. ortam köylerdi şimdi Hı. aidiyet hissedebileceği özellikle çocukların Hı tek iklim ailenin dışında hadi sosyal yaşam içinde Hı -hı. dernekler. Dolayısıyla önemli. Şey dedin ya az önce bu hani tanrı e, Kafkas bölgesine serpiştirmiş e, e, insanları e, e, halkları e, e. şimdi şey yapalım mı o halklardan Çeçen halkları, halk şarkısı dinleyelim mi? E, Nokçi ansambul söylüyor işte atalarının yaşadığı topraklara ana yurda övgüler içeren bir şarkı var sırada. Çeçen Halk şarkısında nokça ansambalı dinledik. Atalarının yaşadığı topraklara yurda övgüler içeren bir şarkıydı. Jinebs gazetesi bugünlerde 20. yılını kutluyor ve canlı yayında gazetenin genel yayın yönetmeni sevgili Yaşar Güven'le birlikteyiz. 20 yılda birçok insanın emeği var Jinebs'te. Onlara da buradan bir selam gönderelim mi? Evet, Yaşar. yıl az bir zaman değil haketen. Ee, 2005 Aralık ayında ilk sayı yayınlandı ancak o zaman e, yayın kurulunu biz koymamıştık. E, çeşitli nedenleri vardı biraz bekleyelim otursun bir takım şeyler diye düşünmüştük. Tabii 2005 Aralık'ın öncesinde de özellikle bir araya gelen çalışan 2006 yılı Mart ayındaki sayıda bizim yayın kurulunda yer alan... E, Hatta benden bizden çok Ebek sarf eden arkadaşlarımız da var. Hı hı. O kuruluş aşaması ile alakalı. Onları buradan ben almak isterim sizinizle. Tabii ki. Ee, Anıl Baba, ee, Volkan Düzenli, Halun Özkan, ee, Görkem Yılmazer. Bu arkadaşlar önemli. Bu dört isim hı hı. ilk yayın kurul listesinde var. İki Aynen. isim daha var. Yaşar Güven ve Kadir Polat. Hı hı. Son andığım bu iki isim Kadir bugün devam ediyor, yayın kurulu listesinde hala mevcutlar. <gülüyor> Dolayısıyla arada tabii yayın kuruluna katkı koymuş pek çok, çok kadın ve erkek vardır, arkadaşımız eminim. oldu bugüne kadar geçen sürede çünkü uzun erimli bir şeydi. Tabii. Evet sabırla ve azimle devam ediyoruz. Şey şimdi bu gazeteyi okuyan gençlere hatta belki ileride Jineb'si yazacak gençlere nasıl bir sorumluluk bırakmak istiyorsunuz Yaşar? Yani yani bu 20 yıl belki... <Gülüyor> 40 yılı 60 yılı Evet, gençler devralacak devirmeli almalılar Hı -hı. fakat bu, bunu şöyle tanımlamaya çalışıyoruz biz e, gençlerle bir araya gelmeye çalışıyoruz gelirken de böyle bir e, jineb genç yaratmak falan değil kendilerini ifade edebilecekleri bir e, alan, alan açmak, anlamında bırakmak. kesinlikle böyle çünkü e, çok konuşuluyor ya yeni bir jenerasyon işte alfa beta gamma bir sürü kuşaklardan Hı -hı. söz ediliyor ki ben özellikle gezi olayları sırasında bir duvara çarptım diyebilirim. Çünkü çok farklı bir yönelim vardı. Hani böyle çok klasik eski solcularda şey vardır. Örgütleyelim bunları ya. onlar örgütlülüğe Örgünsel karşılar de. belki de. Değil Kendi değil işlerinde mi? farklı bir örgütlülükleri var. Değil Sen de. ne yapmayın? Neyse. Buralara çok girmeyelim de hani buralardan geldi biz de. Sonra işte en son hani Saraçhane mitinglerini kime borçluyuz? Tabii İstanbul ki, Üniversitesi. Gençlerine borçluyuz. Yani barikatı yıkıp Gençler. Dolayısıyla apolitize olmuş bunlar hiçbir şeyle uğraşmıyor gençleri falan yok bizim gazetede de yazmaya başlayan gençler var biz onlara böyle bir alan açmak istiyoruz yapmaya çalıştığımız şey zaten çok açık ee, yani demokrasi daha fazla demokrasi mücadelesi dayanışmak ee, evrensel değerler Evrensel tabii Değil ki yani, tamamıyla yani. böyle yani çerçeve biz belli bu çerçeveyi onlar omuzlarlar geliştirirlerse biz onlara ancak hani e, hafıza neydi dediklerinde yardımcı olabiliriz ki artık dijital ortamda onu da bulabilme şansları var. Evet. Buradan gençlerimize de çağrı yapmış olalım. Buyurun kendinizi Jinebs'e ifade edin. Ne güzel. E, sansürsüz. <gülüyor> İstediğiniz gibi. Yani. Şöyle şimdi Jinebs ilk yala, yıllarda basılı yayınlanıyordu doğru, değil mi? Doğru. Sonra ama dijital yayına geçildi. Ne zaman dijital? Pandemi pandemide Hı -hı. pandemi Hı -hı. bizim için bir dönüm noktası oldu. Hı -hı. Ee, o yes. dönemden e, çünkü sıkıntılar Hı -hı. başladı. Aynı zamanda da kağıt fiyatları acayip yukarı çıktı. E, maliyetler anlamında bizim altından kalkamayacağımız Hı -hı. yükler belirdi. Dolayısıyla ondan sonra dijital devam etti. Aslında şey pandemi biz hani açık radyo açık radyo programcıları için de Birçok fırsat evet. doğurdu yani işte ne bileyim ses kayıt cihazları aldık evet. artık mobil, mobilize evet. olduk filan evet. yani evet. ses kaydetmeyi düzenlemeyi öğrendik o anlamda. Evet kötülüğün bir iyi tarafı da oldu. <gülüyor> Şöyle peki bu dijital dönüşümle birlikte okuyucu profilinde nasıl bir değişim oldu Yaşar? Ee, önce şeyi söylemem lazım tabi. Bir kere gazeti edini alıp e, onunla hem hal olmak isteyen bir okuyucu kitlesi vardı. Hı -hı. E, yaşları ne olursa olsun tabii ki orta yaşın üzerinde insanlardı. Başka. Onlar ısrar ve inatla kardeşim bunu bize basıp göndereceksiniz Hı -hı. <gülüyor> dediler. Ve biz e, baskı da çok pahalı olduğu tabii. için Hı -hı. A3 baskı yapabilen bir printer alarak böyle çözmeye çalıştık konuyu. E, ama onun dışında zaten e, web'i yani yeni dönem e, jenerasyon... Sosyal ortamı acayip kullanıyor dijital ortamın içindeler zaten dolayısıyla daha çok o anlamda hani erişebildikleri ve okuyabildikleri bir çerçevede oluştu bu da bizim için bir Harika. kazanç aynı zamanda Yani şey açık radyodan ve yeşil gazeteden biliyorum ki yani işte bağımsız bir medya organının uzun süre ayakta kalması çok kolay olmuyor Jinebs bunu nasıl başardı Yaşar? 20 yıl. Ee, aslında Açık Radyo, Apaçık Radyo'dan çok farklı bir durum yok. Apaçık hmm. Radyo'nun kampanyalarını da yani izliyorum. Dinleyiciler üzerinden Hatta yürüyen. Hatta destekçilerimiz destekçi, Evet, hmm. evet. Sağ yani, olasın. Eyvallah. Ee, bu arada şeyi de söyleyeyim. Apaçık Radyo'nun e, yayıncılarından Ferhat Kentel de bizim yazarımız. Araya da onu çok sıkıştırmış. Allah'a bir selam yolluyorum burada. burada. Ferhat'a. Çok ciddi katkıları oldu sağ olsun ya, her ay kesintisiz bir şekilde yazıyor farklı Çok bir güzel. pencere açıyor bize kendi duruş açısıyla evet yani bu desteklerle ancak yürüyebilen bir şey çünkü abone sayısı itibarıyla Türkiye'de sadece istiyormuş. Jneps değil Hı -hı. E, yayınlanmış olan 1953 yılında ...başlayan bir yayın hayatı var. Bu arada Osmanlı döneminde var. Ayrıca 1908'de başlamış Guaze, Guaze, Kılavuz gazetesi falan ama... ...hani Cumhuriyet dönemi için 53. Oradan bu yana gelen onlarca yayın var. Bu yayınların hiçbirisi maalesef devam edemedi. Edememenin temel nedenlerinden birisi finanse edememeleridir. Dolayısıyla desteklerle yürüyebilen bir şey... Bizim inadımızla yürüyebilen bir şey sağ olsun destekçilerimize ki bunu okuyucularımıza için de çok bunu, önemliler, evet, sürdürüyorlar ve biz hani bu bağımsızlık adına da 2020 yılına kadar hiç fondo kullanamadık bu arada. 2020 yılında fon kullandık bunun bir de dedikodusunun yapılmasını hı. istemedik ki evet. Avrupa Birliği hı hı. fonlarının aslında yerel ortamda gayet hı. rahat kullanılabildiğini herhangi bir e, hani şey e, icazet vesaire gerektirmediğini hı hı. Evet, biliyoruz evet, evet. 2020 Aynen. yılında bir fon kullandık İki kez son kullandık, o bize biraz nefes Doğru. aldırdı. Bu 20. Yıl, e, yıl metninizde şey diyet borcu yok, icazetsiziz evet, diyorsunuz evet, zaten. Evet. Peki Türkiye'de hani e, diasporadan çıkan bağımsız bir siyasal gazetenin en büyük özgürlük alanı ve en büyük kırılganlığı e, nedir Yaşar? Ee, ...aslında cümlenin başında Bağımsız. söylediğin şey... ...en büyük özgürlüğümüz Hı -hı. bizim... Bağımsız, ...bağımsız oluşumuz, icazetsiz oluşumuz... ...bunlar bizim en büyük özgürlüğümüz... ...dolayısıyla... Evet, ...yani birileri dışarıdan ancak empoze edebiliyor... ...işte yayın politikanızı bir gözden geçirin... ...ama kimse müdahale edemiyor... ...yayın kurulu belirliyor ve devam ediyor... Hı -hı. ...kırılganlık da aslında... O, Oradan Aynen. geliyor Aynen. çünkü hani 10 e, yıllardır bu ülkede süren devlet politikalarının Aynen. sonucunda kimlik, demokrasi, haklara dayanışma vesaire dediğinizde bir takım ezberleri bozuyorsunuz. E, ve hemen her sosyal kesimden gelen bir kesim Çerkes buna tepki gösterebiliyor. Gayet de doğal. Aynen. Diğer halklarda da bunu görebilmek mümkün. Ben yakından gözlemlediğim için bunu söyleyebiliyorum. Dolayısıyla da destek dediğiniz noktada e, vermeyeceğim kardeşim destek diyebiliyorlar. Evet. Bu, bu da gayet normal. Bunu Hı -hı. da e, absürt bir durum olarak Öyle. karşılamıyoruz. Şey peki hani eleştiri ve okur katkısına açık olmak pratikte nasıl işliyor? Yani hiç hani keşke bu eleştiriyi duymasaydık dediğiniz anlar oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> E, net söyleyeyim olayın başından beri evet. okuyucu olmakla kalmayın e, buyurun katılın dedik Aha. bizim tek e, kıstasımız şiddet dili nefret tabii, dili. bizim tabii. kabze dediğimiz gelenekler insan hakları aslında temeli evet, evet. bunun evet, dışında evet, evet, eleştirin yerden yere vurun tabii, tabii, tabii. ama yazın dedik e, şöyle söyleyeyim çok az insan yazıyor aslında hasretle bekliyoruz bu teşvike rağmen fakat biz şunu yaptık e, biz e, yıllar sonra hani 2006 yılında 1 Mayıs yasaktı. Kadıköy'deki bir Mayıs'a katıldık. Jinepse olarak da o dayanışma günündeydik. Çerkezler dünyayı renklendirmek istiyor pankartıyla. Efendim söyleyeyim. Acayip tepkiler geldi çevremizden. Bunları sosyal medya, o zaman Google gruplar falan vardı. Oralardan topladık. Hakari tamiz şeyleri ayıkladık ve gazetede bunlar vardı. Bunları hani sosyal mecrada yazmayın. Buyurun bize gönderin. Biz zaten bunları kullanırız, basarız dedik. Bu konudaki teşvikimiz hala devam ediyor. Gelen eleştiriler baş üstünde. Eyvallah. Olsun istiyoruz. Ee, hiç Tabii. gelmesin dediğimiz şey oldu mu? Şimdi biraz hani bizim kendi iç işleyişimizle de ilgili e, sıkıldığımız, kırıldığımız, üzüldüğümüz anlar olmuştur Mutlaka. ama bunlar bizim beklemediğimiz, e, sürpriz falan diyebileceğimiz şeyler değil. Olabilecek, şeyler. e, olabilecek şeylerdir. Ve içerisinde. onları evet bir şekilde sübihaz edip devam ediyoruz. E, peki şey bu hani 20. yıl hedefleriniz arasında Çerkez medyasını masaya yatırmak var. Bugün Çerkez medyasının en güçlü yanı ve en zayıf yanı nedir Yaşar? Eee Zor herhalde soru. ekonomik <gülüyor> sorunlar en zor yanı mu? biraz önce söyledim yani e, kafkas dernekleri federasyonundan söz ettiniz biraz önce hmm. 50 dernek civarı elinin üzerinde nartlar dergisi vardı hmm. e, iki ayda bir yayınlanırdı 5000 civarı bastığı da oldu şimdi yok mesela hmm. e, olmamasının temel nedenlerinden birisi ihtiyaç olmadığı için değil finansal zorluklar hmm. e, 50'nin üzerinde dernek biraz ben buradan de sarsmış olayım yani bizim e, hep agonomi örneğini bunun içinde veririm aslında zaman zaman. Hani hmm. e, 50.000 bin civarı Ermeni vatandaşı bir dönem 5000 bin baskılara çıkmış. Herkes link'in düşüncelerini benimseyerek onaylayarak falan değil ama bu gazete yaşamalı diyerek destek vermişti. Bunu çok dinledik biz Ağustos'tan hmm. e, ve yaşatabildiler hakikaten. Tabii ki Türkiye haklarının da bir dayanışması var. Eçerkeslerinde, de Lazlarında, Gürcülerinde bunu başarabilmesi hmm. gerekiyor. E, bunun için çağrılarımız da devam ediyor. Çünkü biz açık, hmm. şeffaf e, bir yayın politikası Devam ediyoruz. Yani hı hı. bir gizli ajandımız yok. Ne yap, ne yazıyorsak zaten sayfalarımızda, webte vesaire. Dolayısıyla e, birlikte bir şeyler becereceğiz sonuç Hayır, olarak. Yani e, buraya kadar becerdiklerimizin dışında. Bu arada şunu da söyleyeyim, şey söyleyeyim. bugüne kadar hiçbir şey olmadığı hı. anlamında değil tabii, bunlar. Tabii, tabii, taş tabii, üstüne tabii. taş koyanlara her zaman biz teşekkür ediyoruz ki o sayede biz de buna bu yolculuğa Hı -hı. devam edebiliyoruz Hı -hı. sürdürmeye çalışıyoruz zaten hep söylüyoruz şimdi hep ilk değil son da olmayacak şey, bir müzik arası verelim mi ee, elbette e, Adige dinledik Abaz dinledik şimdi bir e, Abaz Halk ezgisi biraz önce Çeçen dinledik Çeçen, Çeçen dinledik, dinledik aynen e, şimdi bir Abaz Halk ezgisi dinleyelim mi Perit Demir, Daimok genç kardeşimizdi selam, selam gönderelim buradan Can Aydemir'den bir abazi Halk ezgisinin bir bölümünü dinledik. Süremiz kısalıyor. Soracağım sorular var. Ee, yine bu 20. yıl metninizde bir şey var sevgili Yaşar. Etnik kimliğin siyaseten karşılığı demokrasidir diyorsunuz. Sizce Türkiye'de etnik kimlik demokrasi ilişkisi hangi eşikte duruyor? Eee... Henüz istenen eşlikte olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi malum bir e, süreçten söz ediyoruz. E, daha önce e, akamete uğramış bir süreç vardı. Şimdi Kürt kimliği üzerinden yürüyen yeni bir süreç var. Hı -hı. Ve biz bu çalışmalar sırasında gözlemliyoruz ki hakikaten yetersiz demokrasiyle yürüyen süreç bir yerlere varamıyor. Hı -hı. E, çünkü e, pardon terörsüz Tolansız. Türkiye lafıyla işte demokratik cumhuriyet lafları birbiriyle çok da öpüşmeyen şeyler. Çünkü siz terörsüzü, terörsüz Türkiye'yi demokratik bir ortam olmadan da inşa edebilirsiniz. Böyle bir şeyin peşindeler. Evrensel bir durum. insan hakları ile ilgili bir durum. Kimlik sorunu direkt demokrasiyle ilintili. Hayatın birçok alanında olduğu gibi. Aslında işçi hakları dediğimiz sendikalaşma da demokrasi sorunu. LGBTİ sorunu da demokrasi sorunu. Kadın sorunu da. Biz bunu özellikle vurguluyoruz. Demokrasi sorunu olduğunu çünkü siyasallaşamamış bir Türkiye e, halkı var. Çerkeslerde de bunun içinde. E, yani siyasallaşmak gerektiğini söyleyince hep böyle o siyasi kavgalar hatıra geliyor. 12 Eylül öncesi Türkiye ortamı akla geliyor vesaire. Biz tamamen legal ortamda e, siyasallaşmak gerektiğini siyasetle uğraşmak gerektiğini siyasetin öznesi olmamız gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz halkımıza ve bütün Türkiye haklarına. Bunun için de e, çok açık ve net. Yani ben ana dilimle, kimliğimle yaşamak, geleceğe taşımak Hatta yeniden üretmenin koşullarını yaratmam gerekiyor diyorsak evet. siyaset yapmak hı hı. ve demokrasiden yana taraf olmak zorundayız. Hatta demokrasiyle de yetinmeyip demokrasi daha fazla demokrasi demek durumundayız. Evet. Şey bu yine 20. yıl metninizde kamuoyunda bilinirliği arttırmak yani birlikte yaşadığımız kültürel çoğulculuğun zenginliğin olduğu toplumla bağlarda köprü olmak. İşte ortak paydalarda eşitler olarak buluşmak için iletişimden vazgeçmemek. Yani kültürel çoğulculuğun olduğu toplumda bağlarda köprü olmak diyorsunuz. Jinebs Çerkez olmayanlara ne anlatmak istiyor Yaşar? Ee, aslında çerkezleri anlattığından çok farklı bir şey anlatmak istemiyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Şimdi çok moda olan bir slogan var. Ee, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ee, biz bu manşeti 2011 Haziran'ında atmıştık. Yani bundan dört yıl önce. Bunun nedenlerinden biri bu işte. Eee bir ara söylemeye çalıştım beceremedim galiba. Bizim gazete yazarlarından Laz arkadaşlarımız oldu. Hemşinli arkadaşlarımız oldu. Biz bu coğrafyada yaşayan bütün halklara onların tarih şeylerine dair bir şeyleri gazetelerimizde paylaşmak istedik. Bütün derdimiz şu. Biz aynı dertleri yaşıyoruz. Demokrasisizliği yaşıyoruz ve bunun altından kalkabilmek için de omuz omuza vermemiz dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Yani bir halka yönelik özel bir çözüm söz konusu olmayacak. Zaten buna bu olaya eşitlik temelinde bakmadığımız sürece kafaları saymaya başladığımız sürece varabileceğimiz bir yerde yok. Dolayısıyla biz o haklarla bir arada hep olmaya çalıştık. Mesela 2007 yılında hakların dostluğu girişimini kurduk. Yani bu coğrafyadaki Süryaniler, Ermeniler, Lazlar, Gürücüler, romanlarla bir arada durup e, biz ötekiler falan değiliz. Çünkü bu coğrafyada maalesef demokratik oyunda da Türkler, Kürtler ve ötekiler gibi bir şey vardı ya da diğerleri derler. Biz diğerleri değiliz. Hepimizin bir ismi var evet, dedik ve evet. beraber bir şeyler yaptık. Bakın 21 Şubat'ta mesela Cümet Cuma Dünya Ana Dili Günü'nde Galatasaray Meydanı'nda ana dillerimizi şarkılar söyledik. Taksim 1 Mayıs açıldığında halklar korteji oluşturduk. Orada tulum da vardı, müzika da vardı, kemençe de vardı. Hı -hı. Yani dayanışmaydı ve onu yapmaya çalıştık. Dolayısıyla biz bir arada duralım, demokrasiden yana olun. Hı -hı. ve bu anlamda bir mücadele sergileyelim birlikte. Bunun Harika. derdindeyiz. Harika. Programın sonuna geliyoruz sevgili Yaşar. Apaçık Radyo dinleyicileri size nereden ulaşabilirler? Ee, şöyle en rahat yer artık hemen herkesin kullandığı için web sayfamızdan ulaşabilirler. Jenes e Hatta abone olmak istediklerinde direkt üye nokta tıkladıklarında ulaşabilmeleri mümkün. Telefonlar falan da var ama onu tetiktirmemek için onları tamam. vermeyeceğim. Çünkü bu hafızada jil bitişik jinep gazetesi.com. Tamam. Burada hem eski sayıları ulaşmaları mümkün hem de abone olmaları mümkün. Harika, harika. E, ya programın sonuna geldik. İşte 20 yıllık hikayeyi bir programa sığdırmak kolay değil ama bundan sonra da devam edelim. Mesela önümüzdeki yıl 18 21 Mayıs e, hı hı. E, 2026 18 Mayıs'ta ha. 162. yılını konuşalım seve istersen. Seve, yani seve, seve. Çerkes meselesine ağırlık veririz daha seve çok. Seve Elbette. E, 20 yıl bir gazete için uzun sayılır ama bir halkın hikayesini sadece bir virgül. Yani bugün Jinebse onu 20 yıllık ayak ayakta tut, tutanlara, yazanlara, çizenlere, tartışanlara e, buradan bir selam gönderiyoruz. E, eminim ki bu gazete uzun yıllar yaşayacak çünkü ona ihtiyaç duyan çok geniş bir e, toplumsal kesim var ve e, bu ihtiyaç gelecekte de artarak devam edecek diye düşünüyorum e, kendi adıma. E, Jinebs'in yayın hayatı uzun olsun sevgili Yaşar. Teşekkür ederim. E, davetimi kırmayıp Apaçık Radyo'ya e, geldiğin için e, gazetenizle ülkemizdeki demokrasi mücadelesine katkılarınız için her şey için binlerce teşekkür ediyorum. Yayın kurulum adına ben de size teşekkür evet, ediyorum. Efendim. Ee, geçen hafta bugün için Muammer Ketencoğlu ile canlı yayında birlikte olacağımızı duyurmuştum ama işin hepsinin 20 yıl kutlamaları öne çıkınca e, sevgili Muammer ile konuştuk sağ olsun e, buluşmayı bir hafta erteleyelim dedi haftaya pazartesi muammer ketancı oldu bizlere rebetiko müziğinin önemli isimlerinden Vangelis Papazoglou'nu anlatacak ve şarkılardan şarkılarından örnekler dinletecek. E, Apaçık Radyo aplikasyonunu telefonunuza, tabletinize ya da bilgisayarınıza indirirseniz e, radyoyu her yerden takip etmeniz mümkün. E, keza yine WhatsApp, Telegram gruplarına abone olabilirsiniz. E, apaşikradyo.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz e, web sayfamız üzerinden haber bültenimize abone olabilirsiniz. E, biz programcılar, dinleyicilerin desteğiyle yayınlarımızı sürdürebiliyoruz. Bizlere de e, 365 gün, 24 saat her an destek vermeniz mümkün. E, bu bağlamda bugün bu programı destekleyen e, Sayın Sarkis Üçfere ve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 Babil'den Sonrayı Blue Sky, Instagram ve Facebook hesaplarından takip edebilirsiniz. Programın eski kayıtlarına Babil'den sonranın Facebook sayfasından lojabilirsiniz. Ben Ercüment Gürçay ve konuğum Jinebs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni sevgili Yaşar Güven. Hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Bu hafta ve her zaman her şey gönlünüzce olsun. Programı... Programa bir Çerkes. Göç şarkısıyla başlamıştık. E, programın sonunda yine bir göç şarkısı, bir ağıt var. Umarım Çerkes halkının ve diğer halkların yaşadığı acılar gün gelir geride kalır ve e, yakılan ağıtlar yerini, dostluğun, kardeşliğin, barış içerisinde bir arada yaşamanın erdemini, güzelliğini anlatan şarkılara bırakır. E, Vaşamongi müzik grubu bir Oset halk şarkısı e, yorumlayacak. Türkiye'ye gidiyoruz. Ardımıza baka baka diyor şarkıda Vasamonga müzik grubu şarkıları. Esen kalın. Hoşça kalın.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 Destekleri için Apıcık Radyo dinleyicileri Sarkis Üçer ve Erdil Aşkın'a teşekkür ederiz.